Bunun ne kadar faziletli cenazeyi taşımanın ve cenazenin ardından gitmenin, onu takip etmenin ne kadar faziletli olduğunu sizlere zikretmiştik. Bununla alakalı Şeyh Albani Rahimahullah Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayetini bizlere naklediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Men asbaha minkumul yevme sa'ime, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, diyor ki, Sizlerden kim oruçlu oldu bugün? Kim oruç tuttu? Kale Ebu Bekir ana. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh ben. Kale men aade minkumul yevme meriza. Kale Ebu Bekir ana. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bugün kim sizlerden kim hasta ziyaret etti? Ebu Bekir yine ben hasta ziyaretinde bulundum diyor. Kale men şehide minkumul yevme cenaze. Aleyhissalatü vesselam diyor kim diyor bugün cenazeye katıldı? Kale, Ebu Bakir, Ebu Bakir, anh, diyor ki ben cenneti katıldım. Kale, at diyor ki bugün kim bir miskin, bir gariban, bir yoksul doyurdu? Kale, Ebu Bakir, Ebu yine diyor ki ben. Diyor ki ben. Diyor ki ben. Diyor ki ben. Diyor ki ben. Diyor ki ben. Diyor ki ben. Diyor ki ben. Diyor ki ben. Diyor Diyor ki ben. Diyor çok büyük bir müjde arkadaşlar. Kimde bu hasletler bir gün içinde yaşadığı bir gün içinde bu hasletler bir arada olursa bulunursa o kimse cennete girer diyor el esaretüs Yani oruçlu olmak, hasta ziyaresinde bulunmak, cenazeye katılmak ve bir miskin, bir gariban, bir yoksul doyurmak. Akra Müslim bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor. İmam Bukhari de edeb Mufred adlı kitabında rivayet ediyor. Buradan da anlıyoruz ki, bu hadisten de anlıyoruz ki, aleyküm Bu hasletler içinde zikredilen cenazeye katılma, cenazenin ardından gitme hasleti çok özel bir haslet. Aleyküm selam. Bizlerin bu konuda ne yapması lazım? Hırslı olması lazım. Şeyh Albani Rahim bizlere burada kadınların cenazelere katılmasıyla alakalı, cenazelerin peşinden yürümeleriyle alakalı, gitmeleriyle alakalı bir hüküm zikrediyor. Diyor ki: "Haza'l fazlu fi ittiba'il cenais inma huwa lirrical dunen nisa." Diyor ki Şeyh el-Albani rahimehullah, yani cenazeye katılma, cenazeyi teşyi etme, cenazenin ardından yürüme fazileti lirrical dunen nisa. Kimleredir? Erkekleredir. Kadınlara diyor bu fazilet yok. Hatta kadınlar ne yapılmıştır? Bununla alakalı nehy olunmuştur. Ancak buradaki nehy tahrim nehy değil diyor ilim ehli. Tenzih. Niye? Çünkü Ummu Atiye diyor anhâ ne diyor? Kunnanunha Yasaklanırdık. Nehy olunurduk. Ve fi rivayet Nehâna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadınlar olarak Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam bizlere ne yaptı? Nehyetti. Anittiba'il <gülüyor> cenâiz. Neyden? Cenazelere katılmaktan nehyetti. Velem <gülüyor> ya'zim aleyne. Ancak buradaki Aleykumusselamuallahu <gülüyor> aleyhi Ancak buradaki diyor nehy, bu diyor ki Peygamberin bu nehine olmadı. Velem <gülüyor> ya'zim. Yani pekiştirilmiş tahrim derecesine ulaşmış bir nehy değildi. Buradan anlıyoruz ki, alimler buna mekruh diyor yani. Kadınların bu şekilde cenazeye... Tabi ne zaman yani mekruh? Eğer ağlamayacaksa, ağlayıp bağırmayacaksa, yakabaşa yırtmayacaksa, vavelalar atmayacaksa, o zaman mekruh. Bu saydıklarımızı yapıp işleyecekse o zaman elbette ki haram. Hatta büyük günah. Bu hadiste İmam Bukhari rivayet etmekte. Cenazede demiştik, sesin yükseltilmemesi lazım. Böyle tekbirler atlarak. Yani bazen böyle insanlığa, Müslümanlara mal olmuş bir kişinin cenazesi olduğu zaman, şöhret sahibi insanın cenazesi olduğu zaman tutuyorlar e, tabutu. Kaldırıyorlar Beyazıt Camisi'nden, Fatih Camisi'ne kadar getiriyorlar. İşte gösteri tarzı, miting tarzı. Yani insanların o yürüyüşte şey yapması lazım, ibret alması lazım. Bakıyorsun ki sloganlar atılıyor, tekbirler atılıyor. Bu ne yolunmuş bir şey. Kays İbn-i Abbad diyor ki Kâne ashabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekrahûne ref'al savti indel cenâis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı cenazelerde ses, insanların seslerini yükseltmesine ne görmezlerdi? Hoş görmezlerdi. Bunu da İmam Beyhak'i rivayet etmiş, i̇bn Mübarek rivayet etmiş. Buradan da anlıyoruz ki bu davranış Doğru olmayan bir davranış. Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki, zira diyor böyle tekbirler getireyim. Bu sesli bir şekilde cenazelerin peşine takılıp sloganlar atmakta ne vardır diyor. Hristiyanlara teşebbüh vardır. Hristiyanların diyor adetindendir. Ee, onlar çünkü diyor ne yaparlar? Cenazelerin ardından giderken seslerini uzatarak, yükselterek, İncil'den parçalar, bölümler okuyarak cenazeleri teşhi ederler. Cenazelerin hızlı bir şekilde götürülmesinin gerektiğini söyledik. Bununla alakalı Abdurrahman İbni Cevşan rivayeti var. Diyor ki, Kuntu fi cenazeti Abdurrahman İbni Semura ve ceala ziyad ve ricalum min mevalihiyem şuna ala akabihim ema Sahabelerden bir grup ziyad ve yanındaki hizmetkarları, azatlıları ne yapıyorlardı? Yürüyorlardı cenazenin önünde söylüyorlar ruwaydan ruwaydan barakallahu fikum ve yavaş yavaş böyle yürüyorlar ve barakallahu fikum fikum diyorlardı. Felahikhum Ebubekr fi ba'd sikakil medine. Ebubekr sahabeden Ebubekr radıyallahu anı tanıdığı bu şekilde yavaş yavaş gittiğini görünce eee insanların barakallahu fikum fikum dediklerini görünce onlara geliyor. Ve hamal aleyhim bil bagla katırı onların üzerine doğru şey yapıyor sürüyor katırını denine. Ve şiddet alemin bi sawt fe kırbaçıyla öyle onlara işaret yapıyor. Böyle onların yani tepkisini onun intibaını dikkatini çekmek istiyor. Okale hallu de ki bırakın. Vellezî akrema vechâ Ebu'l-Kasım. Allah Ebu'l-Kasım'ın yüzüne keremde bulunan Allah'a yemin olsun ki ne kadar aituna ala hadr Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne nakadu en narmala biha ramla. Allah Resul'ün döneminde Adeta hızlı bir şekilde yürür, koşar gibiydik cenazeyi götürürken diyor Ebubekir radıyallahu a. Bu rivayet Ebu Davud, Nesai rivayet etmiş. Ee, buradan buradan anlıyoruz ki İmam Nevevi'nin de sözü bu şekilde. Diyor ki mecmuda "Vettfakal ulama alastihbabil isra' bil cenaze." Alimler cenazenin hızlı bir şekilde götürülmesi konusunda, hızlı bir şekilde teçhiz edilmesi ve hızlı bir şekilde götürülmesi konusunda ne yaparlar? İttifak ettiler. اِلَّا اَنْ يُخَافَ مِنَ الْإِسْرَاعِ اِنْفِجَارُ الْمَيْهِتِ اَوْ تَغَيُّرُهُ وَنَحْغُهُ فَيُتَأَنَّا Ama hızlı götürürken adamın her tarafı yaradır, dikişlidir. Kan fışkıracaksa, yaralarından su akacaksa, şeyler çıkacaksa o zaman tabii biraz daha ne yapılır? Diyor teenni ile cenaze taşınır. Yavaş bir şekilde yani. Yavaşlarken Hristiyanların yapmış oldukları gibi böyle adım adım Değil. Yine götürülür ama <gülüyor> biraz daha yavaş davranılır. şey Albani Rahim Allah diyor ki وَأَمَّا دَب۪يبُ النَّاسِ الْيَوْمَ خُطْوَةً tabi خُطْوَةً فَبِدْعَةٌ مَكْرُوهَ tabi bu aynı şekilde İbn-i Kayyim'in de söylediği bir söz. Diyor ki insanların bugün diyor adım adım yavaş yavaş diyor cenazenin arkasından gitmesi. Şimdi öyle bir artık kafirlere benzeniliyor ki Cenaze merasimlerinde işte müzikler çalıyor, özellikle askeri şeylerde, resmi cenazelerde, arkadan böyle bando. İşte olayın farkına varan bazı insanlar ne yapıyorlar? Artık vasiyet yazmak zorunda kalıyor. Adam memlekette başbakanlık yapmış, diyor ki benim cenazemimde diyor, ne yapmayın? Resmi bir tören yapmayın. Niye? Çünkü diyor yani böyle bir Müslümanlıkta, İslam dininde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde böyle bir cenaze merasimi yok. Diyor ki İbnü'l Kayyim bugün de insanların adım adım böyle yavaş yavaş yürüyerek e, hatta böyle aynı adımlarla gitmesi diyor. Ve bid'atun mekruhatun muhalifetun lisunne. Mekruh olan, hoş olmayan çirkin bir bid'attir. Sünnete muhaliftir ve mutadamminetun li teşebbühi bir ehli kitab yahud. benzeyen bir davranış içerir bu hareketler diyor. Rahimehullah. Peki cenazenin neresinde yürüyeceğiz? Cenazeyi aldık. Cenazeye katıldık. Yürüyorsak nasıl gideceğiz cenazenin neresinden katılacağız? Şeyh Albani diyor ki, وَيَجُوْزُ meşyu اَمَامَهَا وَحَلْفَهَا Cenazenin, eğer yürüyorsak, cenazenin peşinde arabayla gitmiyorsak yani, eğer binek değilsek, arabamızla, aracımızla gitmeyeceksek, yürüyerek cenazenin peşinde takılacaksak ki, e, bu şekilde olması daha şey, e, Peygamberimiz yaptığı faziletli ama, Diğeri de varit binerek gitti de varit Geldiği de varit diyor ki şu ve khalife ve an ve an yürüyerek gidiyorsak cenazenin önünden de yürüyebiliriz yani tabutun önünden tabutun arkasından da yürüyebiliriz sağından da yürüyebiliriz solundan da yürüyebiliriz yani yürüyerek giden bir kimse tabutun her tarafından gidebilir illa raqib fa yasiru eğer binek gidiyorsak, şimdi herkesin hemen hemen yani aracı var, aracıyla otobüslerle belediye götürüyor. O zaman yasirurra ki bu binek sahibi olanlar ne yapacaklar? Arkadan gidecekler, cenazenin arkasından gidecekler. Niye? Lüqâlihi sallallahu aleyhi ve sellem arra ki yasirur halfe cenaze. Bakın peygamberimiz bunu bile tertip etmiş. Yani cenazeye katılıyorsun çok faziletli bir amel neresinden yürüyeceğinin nasıl şekilde katılırsa o şekilde yürüyeceğini beyan etmiş bize Allah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki aleyhissalatu vesselam ar-rakib yasiru khalf ve el mali minha yürüyen kimse ise cenazenin istediği yerinden yürür خلفها rivayetlerde ve amamaha ve an yeminaha ve an yesaraha qriban minha yakın olarak وَالطِفْلُوا يُصَلَّا عَلَيْهَا Diyor. Çocuğun cenaze namazı kılınır. Çocuğun cenaze namazı kılınır. Az sonra zikredeceğiz. Yani çocuktan kasıt ne? Anne karnında ölen çocuk mu? Anne karnında e, canlı doğup o anda ölen çocuk mu? Hangi çocuğun cenazesini kılacağını Az sonra zikredeceğiz inşallah. bil لِيْوَالِدَيْهِ var وَالرَّحْمَةِ Çocuk tabi eğer cenazesi kılınan çocuk e, cenaze namazında ne, ne yapılacak, kime dua edilecek? Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ve yud'a li ana babasına dua edilir. Bil mağfireti ve rahme. Mağfiret ve rahmetle dua edilir. Bu hadiste Ebu Davud Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace'e etti. Diyor Şeyh Al-Badir Diyor ki ve kullun minel meşşi emameha ve halfeha. E, cenazenin tabutun önünden, arkasından yürümenin hepsi Sabit an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiilen Rasulullah'ın fiili olarak ameli olarak da sünnetinde var. Diyor ki Enes bin Malik radıyallahu an en sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir ve Ömer Rasulullah, Ebu Bekir ve Ömer kanu yemşuna emamel cenazeti ve halfaha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radyallahu anhum cenazenin önünden ve arkasından ne yaparlardı? Yürürlerdi. Akırcılar İbn Maja ve Tahawi. Şekalbanı diyor ki, bu ha da sened unsahi. Tabi, eftal olan ne? Cenazenin arkasında mı yürümek, önünde mi yürümek, sağında mı yürümek, solunda mı yürümek? Yani diyor ki, Şeyh Albani, Lakinler aftala, tabi bak her zaman taşıyamazsın. Mesela bir kilometrelik, o ece nail olacak insanlar olacak. Senden alacaklar tabutu. <m> Eftal <Weihnacht> olan el meşşu Cenazenin arkasından gitmek. Le ennehu muqtada kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden çıkarıyor Şekalbani? fık? Şekalbani'ye fıkı olmayan diyen insanlar halt etmişler. Şekalbani rahimahullah bir muhaddis olduğu kadar aynı zamanda bir fakih. Rahimahullah. Diyor ki, Pey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisteki sözünden dolayı arkadan yürümenin <murled> E, daha eftal olduğunu çıkarırız diyor. Ne o sözü? bir <gülüyor> الْجَنَائِزِ İttiba etmek nasıl olur? Arkasından giderek olur. Arapçada bir şeye ittiba etmek istersen senden önce ittiba olunan bir şey geçmesi lazım ki sen onu takip ederek, arkasından giderek ona ittiba etmiş olasın. Bundan dolayı diyor e, arkasından yürümek daha eftaldir. Çünkü emri ne yapmış oluyorsun sen? Peygamberin emri bu şekilde yerine getirmiş oluyorsun. Tabi diyor bu sözümüze diyor aynı şekilde bakın şimdi Albani'nin az önce fıkı konuştu. Şimdi de neyi konuşturacak Albani rahimeullah hadisçiliğini. Diyor ki ve yu'ayidu kavl Ali radıyallahu anhu. Bu görüşümüzü diyor. Ali radıyallahu anhu'nun rivayetiyle ne yapıyoruz? Sözüyle destekliyoruz. Diyor ki Ali radıyallahu an el meşyu halfa afdalu min el Cenazenin arkasında yürümek önünde yürümekten daha faziletlidir. Ne gibi كَفَضْلِ <fadli> salatir الرَّجُولِ ف۪ي جَمَاعَةٍ عَلٰى صَلَاتِهِ فَذَّنِ Bakın aradaki fazilet. Yani selef bunlarla uğraşmış arkadaşlar. Ahirete yatırım. Ahirete yatırım. Şimdiki gibi 24 saatin 18 saatini dünyaya verip birkaç saatini ahirete vermek değil. Selef'in gayreti iştahı, azmi onlar Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Hadislerini Duyuyorlar biliyorsunuz Aleyhisselatü vesselam Bir gün Cenaze namazında gidiyor Uhud şehitliğine 8 sene sonra Yani Uhud savaşından 8 sene sonra ölümüne yakın bir dönemde Uhud şehitlerinin yanına gidiyor orada cenaze namazını kılıyor. Az sonra da zaten dik edeceğiz. Yani şehitlerin cenaze namazı kılınır mı? Kılınmaz. Biliyorsunuz bu bir ihtilaf. Ehl-i sünnet alimler arasında. <gülüyor> Ravi diyor ki Ukbe bin Amir "Kel lil Yani sanki alisa vesselam veda eden bir insan gibiydi. Hem hayatta olanlara, arkadaşlarına veda ediyordu hem de ölenlere veda ediyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şeyhlerinle namaz kıldıktan sonra minbere çıkıyor. Allah'a hamd ediyor, Sena ediyor. Diyor ki: "Ya Resulallah inni faratun lekum. Ben sizden önce gidiyorum. Sizin önünüzde olacağım cennette." Önünde o gidecek her ve, "Ve ana şahidun aleykum, mes şahidim." Şahitlik de edeceğim. "Ve inna me'idakum el havz. Sizin buluşma, randevumuz nerede? Havuzda." Aleyhisselatü Vesselam'ın havzunda. وَإِنِّي وَاللّٰهِ ile إِلَى حَوْض۪ي <الْآن> Diyor ki Allah Resulü. Şu an diyor ben havzuma bakıyorum, havzumu görüyorum. Yani Allah Teala dilediğinde ne yapıyor? O gaybın perdelerini kaldırıyor. La يُظْحِرُ عَلَى غَيْبِي اَحَدَى illa مَنِ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ Gaybına kimseyi iktidar ettirmez, göstermez. Ancak razı olduğu Resuller müstesna. Ve her zaman mutlak olarak değil. Bakın Aleyhisselatü Vüsal Havuzu şu anda görüyorum diyor. Başkaları bakıyor göremiyor, değil mi? Başkaları baktığı zaman sahabeler göremiyor ama Aleyhisselatü Vesselam görüyor. Ve inne ardahu kama beyn ayleden ila aljufa. Onun diyor eni. Eyle'den aljufaya kadar iki bölge arası mesafe. Yani genişliği o kadar diyor. Havuzun. Ve <gülüyor> inne umtito mafatiha hazain ardi ve umtito mafatiha al Diyor yarısının anahtarları bana verildi ani vallahi ma khafu aleikum an tushriku bi adi ve lakin akhafu benden sonra şirk konusunda diyor endişen endişem yok dünya konusunda olduğum kadar sizin dünyalık peşinize düşmeniz konusunda olduğu kadar Niye diyor entenafe su fiha öyle ki dünyanın peşine düşersiniz dünyanın ardına düşersiniz münafasa edersiniz Münafasa edersiniz. Yani rekabet edersiniz. Dünyalık peşinde. Bugünkü olduğu gibi değil mi arkadaşlar? Bugün insanlar bakıyorsun Allah Allah diyorsun. Ya, adam onu alayım diyor, bunu alayım diyor. Şu arabaya bineyim, buna bineyim. Böyle bir yarış var. Ve taktetilû. Ve diyor birbirinizle savaşırsınız bunun için. Fetehlikû kemme heleke men kana kablekûm. Ve sizlerden öncekilerin helak olduğu gibi siz de helak olursunuz. Ben diyor bundan korkuyorum. Diyor. İnanın. Her geçen gün, özellikle kendi ülkemizden bahsediyorum, maddiyat ilerledikçe insanların bu dünya çukuruna, dünya batağına, dünya musibetine daha çok battıklarını görüyorum. Yani ibadete olan, ilim talebine olan teveccühün her geçen gün azaldığını görüyorum. Yani rahatlık geldikçe, maddiyat yükseldikçe insanlardaki ibadete olan merakın, hırsın, azmin, takvalı olmaya olan gayretin her geçen gün azaldığını görüyorum. Adam 40 sene evine televizyon almamış. Şimdi bakıyorum adam kurtlar vardı sizin seyrediyor 3 senedir. Şaşırıyorsun diyorsun subhanallah. 40 sene sabrettin yani. Evet yokluk zamanında. Sen gidiyordun inşaatta çalışıyordun. Ustalık yapıyordun. Akşam eve geç geliyordun ekmek parası için. Bir meşakkat vardı. Bir gayret vardı. Takvalı olmadığına Bütün demek ki şeytan Ahmet İbn Amel'in ölüm döşeğinde dediği gibi la maazal. Ma, ma, diyorlar ki geldi ona şeytan dedi ki diyor necaete kurtuldun ey Ahmet. Ölüm döşeğinde can çekiyor, çekişiyor, hırlıyor. Ne diyor Ahmet İbn Amel'den duyulan söz ne? Hayır, henüz değil. Bu böyle arkadaşlar. Yani adam 40 sene işte biz kendimize de düşünelim yani. Böyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık ibadeti olanız, ibadet olan gayret azalmış. Şimdi bir kardeşimiz diyor ki, ya utandım kendimden hocam. Bir senedir diyor, yapmış olduğum hatimin henüz daha yeni sonuna gelebildim. Şimdi, güler misin, ağlar mısın? Şimdi yani bir senede hatim yapan insanların sayısı o kadar az ki, bir taraftan seviniyorsun, bir taraftan da diyorsun ki, çok az. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Ama sahabelere bakın, radıyallahu anhum, cenazenin önünde mi yürümek daha fazlasıyla, arkasında mı daha... Kim bugün oruçluydu? Ben diyor. Kim bugün hasta ziyaretti? Ben. Kim cenazeye şahit oldu? Ben. Kim bugün fakirde doyurdu? Ben. Azma bakın arkadaşlar. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kimde bu hasletler gün içinde, bir gün içinde toplanır, bir araya gelirse o kişi cennete girer. Sübhanallah. Ebedi bir saadet. Urmaklar Allah'ın vecihine, yüzüne bakmak. Bir tarafta da böyle fani, mel'un de, kendisine mel'un denilen dünyanın arkasında gitmek. Ne uğruna? Daha lüks bir yaşam uğruna. İbadet yaparız. Evet, Allah tarih ayaklarımızı sabit kısın. Nasıl ayaklarımız sabit olacak arkadaşlar? Önce Allah'tan dileyerek. Sonra ilim yolunda sebat göstererek. Her halimiz, her anımızda ilim okuyacağız. Evimize gideceğiz, çoluğumuzla, çocuğumuzla kitap okuyacağız. Bunlara kısa kısa hadisler ezberleteceğiz. Ayetler okuyacağız. İş yerimizde o şekilde paylaşacağız. Derslerimize devam edeceğiz ta ki bu dünyadan ayrılana kadar. İmam Ahmet İbn diyor. Ya ne zamana kadar bu kalem divit ilamata hadi mahbara. Kalemse mahbara yani divit. Diviti biliyorsunuz değil mi? Mürekkebin koyulduğu o şişe, o kap. Diyor ki ilamata hadi mahbara. Ya mahbara. Ahmet İbn Hamble diyor ila makbara. Kabre kadar. Ya yani bu düşmez el ele. Çok önemli. Evet. Dediğimiz gibi yürümek eftal olan o. Lakin el eftal el meşhu yani cenazenin arkasında yürümek faziletli olan. Leennel ma'hude anhu sallallahu aleyhi ve sellem bilinen, tanınan, peygamberimizin yaptığı davranışlardan bilinen ne? Onun yürümesi. Hatta Sevban radıyallahu anh, bir rivayet zikrediyor bize. Diyor ki inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bi dahbetin ve huve ma'al cenaze. Fa eba en yerkebaha. Aleyhissalatu Hatırlarsınız daha önceki rivayetlerde Medine'ye ilk geldiğinde ne yapılıyor? Her ölüm döşeğinde yatıp ölümle boğuşan, ölümle can çekişen adamın yanına Resulullah çağırıyor. Canını çıkarması onun yanında bulunsun, ona istiğfar etsin diye. Diyor ki baktık ki Allah Resulü'ne meşakkat oluyor, yorucu oluyor. Şimdi dedi, burada rivayet hatırlasanız. Daha ki en son artık peygamberimiz ne yapıyor? Cenazeyi hazırlıyorlar, kefenliyorlar. Gömecekken, gömmeden önce cenaze namazını kılması için çağırıyorlar. Burada da yine sahabelerde yine var, bir şefkat var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir binek getiriyorlar diyorlar. Ey Allah'ın Resulü bin de cenaze ile birlikte devam et. Aleyhissalâtu Vesselam kabul etmiyor. Yok diye bilmeyeceğim. Ve lemmen sarâfe <gülüyor> utiye bidâbbetîn fârakîbâ. Aleykümselâm. Aleyhissalâtu vesselâm tenaze namazını kıldıktan sonra yine getiriyorlar. Sahabede şefkat var Aleyhissalâtu Vesselam'ın Acı çekmesinden, rahatsız olmasından, yorulmasından hoşnut değiller. O kadar çok seviyorlar. Biniyor Aleyhissalâtu Vesselam bu sefer. Bineye. Tabi sahabeler hemen soruyor. Bakın sahabeler merakından değil. Şeyh Sali'l-Hüseymin rahimahullah'ın dediği gibi. Sahabeler hiçbir zaman Allah'ın Resulü sünnet mi, farz mı, yapalım mı, yapmasak olur mu diye sormamış. Öğreniyorlar. Neden? Hemen amel ediyorlar. Onun için onlar sahabe oldu. Şimdi ne var? Niye? Şimdi insanlar he o zaman mekruh bunun hükmü o zaman. Biz yapabiliriz. Ha Bunun emri vücut için değil. Vaciplik, farziyet ifade etmiyor. Bu üstahab. O zaman yapmasak da olur. Yapsak da olur değil. Sabedan bir tanesi düğüne davet ediliyor. Bir giriyor içeri. Duvarlar halıyla kaplı. Geri çık. diyor Resulullah nehyetti. Duvarlara halı asılmış, yerde duaların duvarı asılmasını nehyeder. Bence burada Resulullah'ın sünnetine isyan edilen bir yerde duramam. Şimdi düğünlere gidiyorsun. Allah'ın bostan. Keşke duvarda asılan halılarla kalınsa. Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Niye binmedin? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, innel melâikete kânet temşi. Melekler yürüyordu. Felem ekun erke ve hum yemşûn. Onlar yürüyken ben binmem. Binecek değilim. Felemme zehebu rakiptu. Melekler gidince diyor ben ne yaptım? indim diyor. Bu hadis Ebu Davud rivayet ediyor. Hakim rivayet ediyor. Beyhakî rivayet ediyor. Hakim diyor ki Sahihun ala şartı şeyhin Evet diyor bu hadis Buhari ve Müslümin şartına uygun sahih bir hadistir diyor. Hak, şey, hakim. Zehbi buna muhafakat ediyor. Evet diyor. diyor ki, da diyor ki Evet yani bu hadis hakimle Zehbinin Zehebi'nin dediği gibidir. Sahihtir. Binmek yani cenazeden ayrılırken cenazeden sonra binmek yine evet caizdir. Az önce zikrettiğimiz hadisten dolayı diyor. Başka bir hadis daha var. Cabir i̇bn Semur hadisi. Diyor ki radıyallahu an sallâ sallallahu aleyhi ve sellem ala ibni dehdah ibni dehdah'ın cenazesini kılıyor aleyhissalâtu vesselâm. Ve rahnu şuhud. Olaya şahitiz bakıyoruz. Fî rivayet cenazetin cenazeti ibni dehdah maşiyen rivayette de Cenaze namazını kılmaya çıkıyor Aleyhisselatü Vesselam evinden. Hayat ne kadar sade bakın. Cenazeye katılıyor yürüyerek. Aleyhisselatü Vesselam'a Sırtı Çıplak. Ne demek? Semersiz. Eğersiz. Bir at getiriliyor. El baba yiğit binemez ona değil mi? Fa aqalahu rajulun farakibahu Bir tanesi, sahabeden bir tanesi tutuyor atı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve biniyor. Hayın <gülüyor> sarfa. Yani namazı kıldıktan sonra Aleyhisselam neye biniyor? Ata biniyor. Fe ja'ala yatawaqqasu bihi. At ne yapıyor? Hızlı hızlı gidiyor. وَنَهَمْ نَتْبَعُهُ نَسْعَ خَلْفَهُ Sahabeler de arkasından ne yapıyorlar peygamberimizin? Koşarak onun peygamberimizin peşinden gidiyorlar. Koşarak. Burada da neyin delili var? Cenazeden sonra bilinilebilir. Cenazenin namazı kıldıktan sonra cenaze mezarına giderken hızlı bir şekilde götürülür. Bunların her birinin delili var. Çünkü ne yapıyor? Bakın sahabelerin arkasından koşuyorlar. فَقَالَ min مِنَ الْقَوْمِ Kâlen Nebiyyü sallallâhu aleyhi ve sellem Oradan birisi Peygamberimizin şöyle dediğini duyuyor ve naklediyor. diyor. Kem min azqin muallâqin ev mudlâ fil cennetil ibn-i Diyor ki aleyhisselâm müjdeliyor. Demek ki İbn-i da cennetle müjdelene zahmet bir tanesi. Cennette diyor ne kadar çok diyor asılı salkımlar sarkmış salkımlar bekliyor İbn-i dehdâh'a. Nice salkımlar var onu bekliyor şu anda. Ebedi saadet arkadaşlar. Müjdeye bakın. Bu hadiste İmam-ı Müslim rivayet edenlerden. Evet gelelim Şekalbani 54. bahiste diyor ki: "Wa hamlu'l <gülüyor> cinazeti ala arabatin au sayyaratin mukhassasati li'l cinayiz." Cenaze nakil aracıyla diyor. Cenazenin taşınmasına gelince Şekalbani'nin görüşü burada farklı ve teşyi'ul müşeyihîn ve hum fi's arabalarla diyor herkesin cenazenin peşine takılıp gitmesine gelince. Fe hâzi's sûre lâ tüsra'u Bu şekilde diyor. Cenazenin teşyi'i edilmesi, cenazeye takılın, cenazenin peşinden gidilmesi, cenazenin mezarla götürülmesi hiçbir şekilde caiz değil diyor. Yani cenazeye has bir araba Hristiyanlarda olduğu gibi böyle bir şey yok. Şeyh, burada birçok vecih zikrediyor. Diyor ki, bir kere diyor bu diyor, min adetil kuffar, kafirlerin adeti, böyle bir cenaze merasimi. İkincisi olarak diyor, bu diyor, bid'atun fi ibadetin mâ muaraddatihâ lissünnetil ameliyyeti fî hamlil cinaze. Peygamber Aleyhisselamın vesselâmın sünnetinde baktığınız zaman cenazelerin taşınışı bu şekilde değil. Buna diyor muhalif. Üçüncüsü diyor, bu diyor ne yapar? Cenazenin sırtlarda taşınıp peşinden yürüyerek gitme faziletini ortadan kaldırır. Böyle bir fazileti böyle bir sevap ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. İsmail düz git. Çünkü Aleyhisselam diyor ki, "İttabi'ul cenâiz tüzekkirukumül peşinden gidin, onunla sizi ahireti hatırlatır. Dördüncü olarak diyor ki, Bu diyor, dinin diyor, bize diyor, tavsiye ettiği hiçbir şeyde yoktur. Pratik, ameli bir şeyde yoktur diyor. Bu sebeplerden dolayı diyor, cenazeyi ne yapamazsın? Böyle diyor, özel cenaze arabasıyla, arkasından da diyor böyle özel arabalarla taşıyamazsın. Yürüyeceksin kardeşim, bakın, sığırsa bakın. Ama tabii şu var. Eğer cenaze, cenazeyi götüreceğin yer çok uzak bir yerdeyse, Hatif Yarenoğlu, Cenazeyi götüreceğin yer çok uzakta bir yerde ise, hava aşırı yağmurlu ise, burada cenazenin arabada götürülmesi, burada e, cenazenin arabayla taşınmasında bir beys yok. Zira Şeyh Salih os-Seyyidin rahim Allah da bunu söylüyor. E, zaten Şeyh Albani rahim Allah'ın sözü buna ters değil, buna muhalif değil. Şeyh Albani bunun mutlak olarak her zaman Özel bir cenaze arabasıyla, özel bir şekilde, insanların da böyle arkasından özel hep böyle arabalarla sürekli bu şekilde yapılmasına e, karşı çıkıyor. Eğer imkan varsa, hava aşırı yağmurlu değilse, gidilecek, çok aşırı uzak değilse elbette ki cenazenin bu surette yapılması, sünnete muvafık olan. Ben küçüklüğümde hatırlıyorum. Ve o sahneleri ben hep, yani... E, ...gözümün önünde akar durur. Yani şimdiki katıldığım cenazelerden mesela... ...o tesiri alamıyorum. O sahne olarak yani baktığınız zaman. küçüklüğümüzde böyle oynarken sokakta... ...bir bakardık... ...bir yerden böyle bir kalabalık geliyor. Böyle çıkıyorlar böyle. Önlerinde bir cenaze. Arkadan böyle bir yürü. Çarşıda namaz kılınmış. Çarşı ahalisi... ...cenazenin namazını kılmışlar. Ne yapıyorlar? Omuzlarında cenaze ile... 500 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi, 5000 kişi geliyorlar böyle. Bakıyorsun ki önünden geçiyorlar böyle. Sorguluyorsun. Seni etkiliyor gerçekten. Hepinizin böyle bir şey olmuştur, sahnesi olmuştur değil mi küçüklüğünüzde? Nice görmüşsünüzdür böyle insanların şehir merkezinden, şehrin dışındaki cen mezarlığa cenaze taşıdıklarını. Böyle. Ama şimdi bakın cenaze kılınıyor, hop, arabaya konuluyor. Yakın olsun, uzak olsun fark etmez direkt arabayla götürülüyor. Evet. Gelelim cenazeyi için ayağa kalkma bahsine. Yani cenazeyi gördüğümüz zaman ayağa kalkar mıyız, kalkmaz mıyız? Bu ihtilaflı bir mesele ilim ehli arasında. Cenaze diyor Şeyh Ablanur Rahimahullah vel kıyamu mensuh Yani cenazeye kalkmak cenaze için ayağa kalkmak, cenazeyi gördüğümüz zaman ayağa kalkmak mensuhtur diyor. Ne demek mensuh? Osman? Eskolunmuş, iptal olunmuş. Çünkü rivayetlerde diyor ki, rivayetleri biliyorsunuz Sahih Müslim'de aleyhissalatü vesselam bir gün önünden bir cenaze geçiyor. Tabi Seherl ibn-i anlatıyor bu rivayeti, Kadisiye'de kendisi. Önünden bu şeyin, sahabenin bir cenaze geçiyor, ayağa kalkıyor. Sen diyor ki ona, inna min al ard. diyor ki, bu yani ehli kitaptan Yahudi ve Hristiyan olan bir cenaze. Niye kalkıyorsun? O da diyor ki, inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merred bi'i cenaze. Fekame feqil ennehu yahudi feqale eleyset nefsen. Diyor ki, sahabe, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturuyordu. Önünden cenaze geçti, ayak kalktı. Dediler ki, o yahudi, Yahudi'nin cenazesi. Aleyhisselatü vesselam da ne dedi? O da bir insan. Bu hadise İmam Müslim rivayet ediyor. Amir Ibn Rabia'nın rivayetinde diyor ki Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> İza ra'aytumul cinazete fe hatta tuhallifekum ev Cenazeyi gördüğünüz zaman ne yapın diyor aleyhiss etselam ayağa kalkın. Ne zamana kadar? Hatta tuhallifekum yanınızdan geçip gidene kadar. Ev tuuda'a ya da ne yapılana kadar? Cenaze, kabre koyulana kadar. Buradan iki şey anlıyoruz bu rivayetten. Yani az, az, az sonra gelecek mesele de bu iki hükümle ilgili. Birincisi cenaze yanınızdan geçerken cenazeyi gördüğünüzde ayağa kalkma meselesi. İkincisi cenazeyi defnetmeye gittiğiniz zaman. İkincisi cenazeyi defnetmeye gittiğiniz zaman. İkincisi cenazeyi defnetmeye gittiğiniz zaman. Cenaze gömülürken gömülene dek ayakta beklemek bahsi. Demek ki iki tane konu var bunun alakalı. Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki El kıyamu leha mensuh ve hu ala nev'ayn. Her iki türlü kıyam ayağa kalkma da nedir? Mensuh'tur. Mensuh'tur. Diyor. İptal olmuştur. İdineyin arkadaşlar. Her iki kıyam şekli de yani cenazeyi gördüğünüz ayağa kalkmanız da Kabre gidip gömmeye gittiğinizde de ayakta beklemenizde ne olmuştur diyor şey Kalban rahimeullah. <gülüyor> Mansuhtur diyor. Öyle mi bakalım? Şekalban rahimeullah diyor ki bununla alakalı deliller var. Ali radıyallahu anh hadisi diyor ki Ali radıyallahu anh came rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li cenazeti Allah Resulü aleyhisselam cenazeyi görünce kalktı. Fa biz de kalktık. Son celese fe celese. Sonra oturmaya da, yani oturdu Aleyhissalatu vesselam. Yani daha sonradan artık cenaze geliyordu, peygamberimiz kalkmıyordu. Biz de ne yaptık? Oturur olduk. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Bir rivayette de kana yaqumu fil cenayiz thumma jalasa ba'd. vesselam diyor cenazeler için kalkardı. Sonra ne, yap ne yaptı? Kalkmaz oldu, oturdu. Bu rivayetler var. rivayetlerden Çekalbani Rahimahullah diyor ki, burada farklı birkaç rivayet nazik ediyor Rahimahullah. Bu rivayetlerden diyor, anlaşılan da odur ki e, ayağa kalkmak mensuktur. Mensuktur diyor. Evet bu görüş yani ayağa kalkmayı kerih gören, mekruh gören, haram gören görüşler Hanefi mezhebinin görüşü, Hanbelilerin görüşü, e, Şafilerden bazılarının görüşü, Şafii mezhebinin, Şafi mezhebinin birçoklarının görüşü de bu. Yani cenazeyi gördüğünüz zaman ayağa kalkma bahsi. Cenazeyi gördüğünüz zaman ayağa kalkma konusunda bu davranışı kerih, kerahat gören kimler var? Hanefi mezhebi var. Hanbeli mezhebi var. Ve Şafile'den bazıları var. İkinci görüş müstahap olduğu görüşünde. Yani diyorlar ki sen az önce gördüğünüz zaman ayağa ne yapabilirsiniz? Kalka bilirsiniz. Bu kimin görüşü? Şafii mezhebinin diğer bir görüşü. Çünkü bazı mezheplerde iki tane görüş olabiliyor. Ve İbn Hazm'ın görüşü. Şeyh Abdülaziz Baz da bunu tercih ediyor. Diyor ki nesk olmamıştır. <gülüyor> kalkılabilir. Çünkü diyor buradaki buradaki itiraf nasıl bir itiraf arkadaşlar? Delillere delillerden e, hüküm istinbat etmek ihtilafa. Şekalbani diyor ki bu rivayetler Ali radıyallahu anh'un rivayeti. Peygamber kalkar sonra kalkmadı rivayetleri. Şekalbani bu neshetmiştir. İbn Baz diyor ki, ki rahimehullah ki ondan önce gelenler de aynı şekilde. İmam Nevi diyor ki Ali radıyallahu anh'un rivayet ettiği deliller bize ancak neyi gösterir diyor? Onun da bunun da caiz olduğunu gösterir. Neskin değil diyor. Bu da ayrı bir yaklaşım. Yani katmanın da olabileceğini cenaze. Aynı şekilde kalkmayıp yerinizde kalmanın da müstahap olduğu, ikisinin de sünnet olduğunu anlatır bize. Yoksa diyor nesli anlatmaz. Nesli olduğunu söylemez diyor. İlk mesele bu. Peki cenaze gömülürken, defnedilirken kabrin başında bekleme meselesiyle alakalı alimlerin görüşleri ne? Ayakta durmanın müstahap olduğu, sünnet olduğu görüşü Oturmanın kerih olduğu, mekruh olduğu görüşü var. İlk görüş bu. Diyor ki yani cenaze koyduğun ayakta oturmayacaksın, çömelmeyeceksin, şey yapmayacaksın. Bu diyor Hanefi mezhebinin, bu Hanefi mezhebinin görüşü arkadaşlar. Hanbelilerin de görüşü. Yine Şafilerden bazıları bu görüş seçiyor. İkinci görüş hayır. Ayakta beklemek yok. Cenazeyi oturarak gömleceksin. Bu da Malikilerin görüşü. Kendi adamında ihtilaf var. Aynı şekilde Şafilerde bir görüş. Ve yine Hanbeliler'de bir görüş. İmam-ı Nevi Allah diyor ki nakil yapıyor Mecmu kitabında zikrediyor böyle sayfalarca. Sahibu Tetimme, Tetimme adlı kitabın diyor sahibi dedi ki diyor, cemaatimize yani şafii alimlerimize muhalefet ederek çünkü şafilerin görüşü bu konuda farklı dedi ki diyor yustahabbu limen merrat bihi cenazetun en yekuma leha. Dedi ki diyor cenazenin kişinin yanından eğer bir cenaze geçerse o kişi cenazeye kalkabilir. Bu müstehaptır. Sünnettir dedi diyor. Ve dedi ki diyor eğer cenazenin peşinden gittiyse, kabire kadar yürüdüyse cenaze gömülenecek ne yapmaz? Oturmaz. Bu da sünnettir. Yani ne yapmış bu Şafii mezhebinden bu alim? Şafii silsileye muhalefet etmiş. Bak İmam-ı yapıyor ne şimdi? Diyor ki İmam-ı qalehu Bu diyor Tetimme kitabının diyor, yazarının bu görüşü ise Hu el muhtar. Ben de bunu tercih ediyorum diyor. Biliyorsunuz mezhepler içinde yüzlerce görüş var. Bugün insanların tasavvur ettiği gibi böyle bir ilmi hal koyup Şafii mezhebi böyle diyor diye bir şey yok. Yani kitaplara döndüğünüz <gülüyor> zaman mezhebin kendi içinde bile ne var? Ekoller var ve alimlerin arasında iktiraf var. Aradan birisi çıkıyor bu görüşleri ele alarak diyor ki Şafii'nin görüşü mezhep olarak mezhebin görüşü budur diyor. Mesela Şafii mezhebinde Şafi'nin mezhebi olduğunu anlayabilmeniz için hangi kitaplara dönmeniz lazım? O görüşün Şafi'nin içindeki tercih edilen görüş olduğunu, İmam-ı kitaplarına dönmeniz lazım. Mesela Ravdatut Talibin adlı İmam-ı kitabı, mezheb içindeki ihtilafları ne yapıyor? Tercih ediyor. Diyor ki bakış İmam-ı Nevev Allah. Yani diyor, cenaze geldiğinde ayağa kalkmanın sünnet olduğu. Cenazenin konulana dek ayakta beklemenin sünnet olduğu. Konusu diyor, huval muhtar. Mezhep içinde diyor, aslında tercih edilen budur. Fakat sahhatil ahadisu bil emri bil kıyam ve lem yesbut fil ku'udi şey'un illa hadis ali. Cenaze geldiğinde ayağa ile alakalı hadisler var. Ama Peygamberimizin cenaze geldiğinde oturduğuyla alakalı sadece diyor bir tane hadis var. O da hangi hadis? Hadis-u ali. Ali hadisidir radıyallahu anh. Az önce okuduk ya, Şek Albani'nin de naklettiği ve diğer hadisleri nesh ettiğini hadis. Bakın İmam-ı nasıl yaklaşıyor? Diyor ki, وَهُوَ لَيْسَ صَر۪يحًا fin النَّسْخِ İmam-ı aslında İmam-ı Albani'den 700 sene önce ölmüş ama bakın o cevap veriyor da. İşte i̇lim böyle okumak lazım. Birisi 700 sene önce gelmiş, birisi 600 sene önce gelmiş. Diyor ki, وَهُوَ لَيْسَ صَر۪يحًا fin النَّسْخِ Bu diyor, bunların diyor yani bu Ali hadisinin ee, diğer hadisleri nesk etmesi açık değil. بَلْ لَيْسَ فِيهِ نَسْخِ لِأَنَّهُ مُحْتَمَّلِ الْقُعُدْ لِبَيَانِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oturması, Ali radıyallahu anhu rivayetinde olan oturması neye hamlet Caiz olduğunu hamle Evet. Yani gerçekten de bu görüş daha şey oluyor. E, tercih edilecek bir görüşü. İmam-ı de, Şeyh Binbaz rahimahullah'ın da sonradan, Şeyh Salil Oseym'in rahimahullah'ın da zannedersem. Evet. E, görüşü bu. Ne yapabilir? Cenaze görüldüğünde ayağa kalkıla bilinir cenaze gömülürken kabre konulana dek ayakta beklenilmesi sünnettir. Bunlar Şek Albani Rahimahullah'ın da söylediği gibi nesk olmamıştır. Bu görüş daha yakın, doğruya daha yakın gibi gözüküyor. Allah en iyisini, en doğrusunu bilir. İşte ilim ehlinin arasındaki ihtilafı böyle okumak lazım arkadaşlar. Yani onlar zevkine ihtilaf olsun diye, kendi aralarında farklılık olsun diye ihtilaf etmemişler. Onlar ilmi kriterleri ortaya koyarak İncelemişler, araştırmışlar. Bu hadis bunu nesheder mi, etmez mi? Bu ne beyanı olur? Bu ne anlama gelir? diye tartışmışlar. Ve demişler ki, racı olan, yani tercih edilen görüş bana göre budur. Allah en doğrusunu bilir demişler. Burada da İmam-ı görüşü, Şeyh Bin Baz'ın ve Şeyh Sallal-i Rahimahumullah'ın da görüşü doğruya daha yakın gibi gözüküyor. Allah en doğrusunu bilendir. Allah bütün alimlerimize rahmet eylesin, rahmet eylesin. Biz ne yaptık? Meseleyi öğrenmiş olduk. Cenaze gördüğümüz zaman ayağa kalkma meselesi, kabre kadar gidip cenaze gömülüne ayakta bekleme meselesi, ilim ehli arasında ihtiyaflı bir mesele. Kimileri nesk olduğunu söylemiş, kimileri de nesk olmadığını söylemiş. Biz de bunlardan hangisini gönlümüze daha yakın görüyorsak, doğruya daha yakın olduğuna inanıyorsak, onlarla ne yaparız? Amel ederiz. Diyor ki şey, kalbâd-ı rahimâhuollah, يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَمَلَهَا li يَتَوَضَّعُ sallallahu aleyhi ve وَلَهِمْ Peygamber Aleyhisselatü şu sözünden dolayı diyor. Cenazeyi taşıyan kişinin abdest alması sünnettir. Men gasale beyten fel Kim bir cenaze yıkarsa yıkansın, gusül alsın. Ve men hamalehu kim de taşırsa abdest alsın. Bu hadis sahih bir hadisidir. Daha önce de zikretmiştik. Neden vücup olmadı. 13. Bab. salatu alal cenaze. Cenaze namazı bahsi. Buna bugün giremeyeceğiz. Arkadaşlar da yorgunluk görüyorum. Ee, anlattıklarımızda inşallah kifaya vardır. Önemli olan bu meseleleri tekrarlayın. Bu meseleler önemli meseleler. İşte küsümselecek meseleler değil. Bizleri Allahu u Teala'ya yaklaştıran meseleler. Bunlarla uğraştığımız sürece Peygamberimizin müjdesine nail olan insanlardan olacağız inşallah. O ney? Denizdeki balık bile ne yapıyor? İlim talebine istiğfar ediyor diyor Aleyhisselatü Denizdeki balık. Düşünebiliyor musunuz? Ya i̇lim talebi olmak, ilim talebesi olmak o kadar şerefli bir şey ki yeryüzündeki insanları istifade verdiğiniz, insanların sizden istifade eden insanlardan size Allah'a razı olsun deyip sizler için dua etmesini bir kenara bırakın, denizdeki balık sizlere ne yapıyor? İstiğfar ediyor. Allah'ım diyor, bunu mağfiret ma ma ma et, bunu bağışla. Evet, buyur İsmail Hanım. Hocam, şimdi sürekli geçiyor bazen yani, olur. Hani, olduğunu? Kimin olduğunu bilmenize gerek yok. Öncelikle bu soruya kişisel cevap Cami'nin, camilerin yol olarak kullanılması bir kere mekruh. Nebi Aleyhisselam bu, bu konuda ne yapıyor? Nehi var. Cûbur diyor ki bu mekruhtur. Yani istitrakul mesacid. Ne Demek istitrakul mesacit camilerin yol olarak ne yapılması, kullanılması. Yani kestirmeden geçeyim, camiden geçeyim bu doğru bir şey değil. Ancak diyorlar ki zaruret olursa mekruh, kerahat düşer. Acelem var, bir yere yetişsem falan. Ama bunu bilin bir fayda babından. Şuradan geçeyim caminin bahçesinden değil. Sünnet olan bu. İki. İşte yol olarak kullanmayacaksın camileri. Allah'ın evini, Beytullah'ı böyle kullanmayacaksın. İki. Cenazeyi gördünüz veya bir camide namaz kıyıyorsunuz. Müslüman olarak getirilmiş. Tabuta konulmuş. Musallaya konulmuş. Sizin o cenazesi konulan, getirilen adamı araştırma gibi bir sorumluluğunuz, mükellefiyetiniz yok. Kılmak isterseniz ecrenayi olursunuz kılmak istemezseniz de, orada Müslümanları kılarak sizin üzerinizdeki farz-ı gidermiş olurlar. Çeker, gidersiniz. Allah-u Teala'nın size burada yüklemediği bir sorumluluk var. O da o cenazenin ne olup olmadığını ne yapmak? Araştırma. Ha, hani, eğer, eğer biliyorsunuz adam, içki içen bir adamdı. Borcu olan bir adamdı. Sözünde durmayıp insanlara borç takan bir adamdı. O zaman Tepkinizin fayda vereceğini, bu adamın öbür dünyaya giderken üzerinde bulunduğu hasletlerin, özelliklerin ne kadar kötü bir haslet olduğunu anlatmak adına bir boykot yaparsanız, ben bu kardeşimizin, bu adamın cenazesini kılmıyorum çünkü bu adam borçlu gitti, diyerek böyle bir boykotta bulunursanız, bu da caizdir, meşrudur. Şayet büyük bir fitne doğmayacak ve yapmış olduğunuz boykotta bir fayda olacak ise. Subhanakallahumma ve Eşhedü en la ilahe illa. Ente estağfirullah ve